Gülşeniraz devam ediyoruz sayfa 43, Beyt 505. Fakat mümkün mümkün oluştan çıktı, vacipleşti deme. Ne mümkün vacip olur, ne vacip mümkün. Manaları adam akıllı bilen, hakikati iyice anlayan kişi. Böyle bir şey söylemez. Çünkü bu hakikatlerin değişmesi demektir ki buna imkan yoktur. Önünde binlerce oluş, binlerce surete bürünmüş var. Yürü, gelişini gidişini bir düşün de bak, insanın cüz'i ve külli oluşuna ait bahsi gizli aşikar birer birer söyleyeceğiz. Soru 9 Mümkünün vacibe ulaşması ne demek? Yakınlık, uzaklık bu yakınlıkta, bu kavuşmada ileri gidiş, geri kalış nedir? Bunları artıksız, eksiksiz benden duy. Sen, ona yakınlığından dolayı ondan uzak düşmüşsün. Çok yakınsın. Adeta olsun da onu göremiyor. Kendini ondan uzak sanıyorsun. Sen ona yakınlığından dolayı ondan uzak düşmüşsün. Yani o kadar yakınsın ki hatta Yakınlık sözü dahi burada söylenemez. Ancak belirli bir şey ifade etmek için yakın deniliyor. Çünkü yakın, en yakın, çok yakın manasıyla yakınlık. Ama yakınlık ne kadar yakın olursa olsun yine karşılıklı iki varlıktır. Dolayısıyla karşılıklı iki varlık yoktur ki, diyor yakınlıktan ne söz ediyorsun? İşte sen kendini ayrı bir varlık kabul etmek suretiyle, Kendini kabul ettiğin gibi karşıya da ayrı bir varlık veriyorsun ve ona yaklaşacağım, yakınlaşacağım diye uğraşıp duruyorsun. E dolayısıyla sen yoksun zaten ortada. Var olan, baki olan, veşibaki olan hak. Dolayısıyla bunu idrak edemediğin zaman uzak düşmüş oluyorsun. Bunu idrak ettiğinde yakınlaşmış, hepleşmiş, o olmuş oluyorsun. İşte en büyük perde, kendini hayal ve vehim hükümleriyle ayrı bir varlık kabul etmenin neticesinde ortaya çıkıyor. O kadar yakınsın ki adeta olsun da onu göremiyor, kendini ondan uzak sanıyorsun. Adeta olsun da onu göremiyorsun diyor. Adeta değil, gerçekten olsun demek istiyor. Varlık yokluk aleminde zuhur etti de yakınlık, uzaklık ileride bulunur. Geri kalış o yüzden meydana geldi. Varlık yokluk aleminde zuhur etti. Bu cümleyle ne demek istiyorum? Varlık yokluk aleminde zuhur etti. Yani var olan zaten hakkın varlığı. Yani meydanda görünen, var olan tüm ne varsa ortada hakkın varlığı. Ancak biz bunlara yok olan varlıklar hükmüne büründürerek birer isim takmışız. Aslında isimler yoktur. Yani isimler sonradan meydana getirilmiştir, sonradan var edilmiştir. İşte aslında yoktur. Yoktur ama varlık, yokluk hükmüne bürünerek, meydana çıkmıştır. Varlık, yokluk aleminde zuhur etmiştir. Semir'in ifadesi bunu anlatmak istiyor. <gülüyor> hmm. Şimdi aslında e, isimler yoktur. Yani isimlerin müsemması olan kendilerine hasbi varlık yoktur. İşte bu yokluklara birer isim vermek suretiyle var gösterilmiştir, var zannettirilmiştir onun için onu demek istiyor. Varlık yokluk aleminde zuhur etti. Eğer bu isimler olmasaydı, varlığın meydana çıkması da söz konusu olmazdı. Ne olurdu? Hak sadece kendi kendinde olan bir hayatını yaşardı. İsimlerin çoğalmasıyla meydana gelen bu çokluk, çeşitlilik ortaya çıkmazdı. İşte yoklukta varlık meydana geldi demek istiyor. İşte onun için uzaklık, yakınlık, ileride bulunmuş geri kalış o yüzden, o yüzden meydana geldi. Yakın ona derler ki, ona varlık nuru saçıldığı uzakta, varlıkta, varlıktan uzak kalan yokluktur. <gülüyor> Burada yakın, yalnız yakin kelimesinde olan yakınlık değil. Yakinlik değil, yakındır sadece. Mesafe bakım. Mesafe bakımından. Yakın ona derler ki, ona varlık nuru saçıldı. Hani bir hadis vardır. Ezelde Allah ruhları yarattı, üzerlerine nurundan saçtı. İsabet edenler said oldular, isabet etmeyenler şaki oldular diye geçer. İşte varlık nuru saçıldı, yani Cenab-ı Hakk'ın nur esması onlarda meydana geldi. Dolayısıyla karanlık yani cehalet hükmü ortadan kalktı. kendi varlığının ne olduğunu idrak edemeyen de uzak kaldı. Uzaklık da buradan meydana çıktı. Tanrı sana nuruyla tecelli etse seni mevhum varlığından kurtarırdı. Eğer Tanrı sana veya bütün varlıklara nuruyla tecelli etse seni mevhum yani var zannettiğin varlığından çıkarır alır giderdi. Ne kalırdı geriye? Kendisi kalırdı. Allah'ın işte nur ismi bir varlıkta tecelli ettiği zaman o aydınlanmış oluyor. Aydınlanması demek kendini tanıması demek oluyor. Kendi varlığının ne olduğunu idrak etmesi. Dolayısıyla mefhum varlığı ortadan kalkıyor, salt kendi benliğiyle kalıyor. Bu vardan yoktan eline ne geçti ki? Bundan ya korkuya düşmektesin ya rica'ya. Yok olan bu mevhum varlıktan eline ne geçti? Benim benim dediğim bir ömür boyu sana ne kazandırdı? Ki bundan, bunun için korkuyorsun veya ricada bulunuyorsun. Yani cehennemden korkuyorsun, cennete gitmek için de ricada bulunuyorsun. Tanrı, Tanrı'yı tanıyan ondan korkmaz ki. Yani hakkı tanıyan bilen neden korksun? Kendini tanıyan bir kimse kendinden korkar mı? Kendi kendine korkmaz. Ama kendi kendinden korkan kimse de vardır. Ancak hayalinde var ettiği varlıklardan korkar. Yoksa kendini gerçekten tanıyan kimse neden korksun? Çocuk ancak kendi gölgesinden korkup durur. Bedeninin de varlıktan tertemiz bedenin de varlıktan tertemiz, canında artık cehennem ateşinden ne korkun var? İşte bedenini varlıktan kurtarmışsan, varlık hükmünden kurtarmışsan, canını da, daha evvel canlattığımız gibi, canını da varlıktan kurtarmışsan, yani birimsellik hükmünden kurtarmışsan, salt varlığını idrak etmişsen, cehennem sana ne yapar ki? Yani ne korkarsın cehennemden? Sana ulaşamaz ki cehennem. Cehennem efhal aleminin yaşantısının neticesi. Efhal alemini geçmişsen cehennem ne yapar ki sonra? Halis altın ateşte büsbütün parlar. İçinde başka bir şey, bir pislik olmadıktan sonra neyi yakacak ki? Altının nesini yakacak? Önünde senden başka bir şey yok. Ama mevhum varlığından kork, çekin. Yani korkulacak bir şey varsa ötelerdeki olan Allah'tan korkma diyor. Yani korkulacak şey senin yok olup da var zannettiğin varlığından kork. En büyük perde budur sana diyor. En büyük mana budur diyor. Çünkü önünde senden başka bir varlık yok. Kendine kendi varlığına tutuldun mu, bütün alem baştan başa sana hicap kesilir. Yani kendi varlığını gerçekten bir varlık olarak var gördün de bu bukaya tutuldun mu, işte bütün alem baştan başa sana perde kesilir diyor. Yani perde denilen şey Alemde değil, yani dışarıda değil. Kişinin kendinde, gözünde de değil perde. Aklında, idrakinde, beyninde olmayıp da var zannettiği şeyler ona tamamen perde. Ve aşılması en zor perde. Bu perde aşıldıktan sonra diğerleri zaten perde hükmünde değil. Tanıma, bilme hükmünde olan hadiseler. Sen varlık dairesinin en aşağısındaki cüzüsün. Sen Birlik noktasının tam karşısındasın. Varlık dairesinin en aşağıdaki cüzüsün. Fakat en kemale ermiş cüzüsün. Varlıkta en kemalli olarak yaşayan bir cüz hükmündesin. Aslında e, varlık tüm tek bir varlık olduktan sonra cüz'iyet hükümleri ancak ifade bağımında, anlatma bağımındadır. İşte mevhum varlığın ile kendine, cüz'iyet hükümleriyle hayatını sürdürüyorsan eğer kendini var zannediyorsan dairenin en alt noktasında yaşıyorsun. Ama birlik noktasının da tam karşısındasın diyor. Şimdi o bir çemberin üstünde yani bir dikey çizgi geçirelim bir üstte bir altta kesiştiği nokta oluyor çemberin ikiye bölünmüş oluyor. İşte o en alttaki o kesişen yerin bir ucu cüz'iyet bir ucu varlık noktası yani gerçek kemalat noktası birbirlerine o kadar yakın. İşte onları birleştirdiğin zaman daire tamamlanıyor zaten kendini bulmuş oluyorsun. Alemdeki bütün varlıklar sende zuhur etmiştir de onun için şeytana dönmüşsün. Benim gibi kim var ki dersin. Alemdeki bütün varlıklar de meydana gelmiş. Yani insandaki kadar hiçbir varlık hakkın varlığını yansıtamıyor, ortaya çıkaramıyor. Yani hakkın güçlerini, özelliklerini ortaya çıkaramıyor. İnsan diğer varlıkların içerisinde en çok kemalata haiz olan ve hakkın varlığını ortaya koyabilen ve de kullanabilen. Ayrıca işte ortaya koyması kullanması hükmünde de oluyor. İşte bunların hepsi sende zuhur etmiştir. Ancak bu zuhur edenler arasında Rahmaniler de var, Nefsani'ler de, Şeytani'ler de var. İşte şeytaniyata dönük olarak yaşantın neticesinde senden şeytanlık zuhur etmekte. O da zuhur etmekte. Meleklik zuhur etmekte. Olduğu gibi şeytanlık da zuhur etmekte. Ve bu hükmün altına girdiğinden yani benliğinin vehmi hayali benliğinin hükmü altına girdiğinden benim gibi kim var ki dersin. Ama kendini bilerek bu sözü söylersen bu söz gerçektir yerli yerincidir. Fakat nefsaniyetin yönünden, vehmi yönden söylersen, bu şeytani yönde olur. Onun için ben dilediğimi yaparım. Bedenin birbine katı, ben de üstündeki atlıyım. Bedenin dizginini canımın eline verdiler de, o yüzden bana bütün teklifleri yüklediler demektesin. bilmezsin ki bu yol ateşe tapanların yoludur. Yani bana beden verdiler, işte ata bindirdiler, atımın dizginleri benim elimdedir dersin. Fakat bu yol ateşe tapanların yoludur. Bütün bu afet, bütün bu uğursuzluk varlıktan meydana gelir. Yani benim dediğim varlığından meydana gelir. Abilgisiz adam esasen yok olan kişide Hangi ihtiyar olabilir? Sen zaten yoksun ortada. Eğer yok isen senin bir varlığın söz konusu olur mu? İhtiyarın söz konusu olur mu? Varlığın tamamıyla yoktan, yokluktan ibaretken ihtiyarım nerede diye düşünmüyorsun bile. Ama biz kendimizi izafi ve mevhum, yani olmayan bir varlık olarak düşündüğümüzde ne yapıyoruz? Kendimize bir varlık veriyoruz. Ben yapıyorum, ben ediyorum diyoruz. Aslında o söz de gerçek yerli yerince. Ama istinadı yok, dayandığı yer yok, boşta kalıyor. E böyle bir şey nasıl ben yapıyorum, ben ediyorum diyebilir. Birisinin varlığı kendinden olmazsa, o adam kendiliğinden iyi yahut kendiliğinden kötü de olamaz. Eğer varlık kendinin değilse ona nasıl kötü veya nasıl iyi denilir. Şimdi kendinden değil ortaya koyduğu fiiller. Ama o kendini bendendir diye zannediyor ve böylece de en büyük perdeyi kendine çekiyor. Bütün alemde kimi gördüm ki bir an olsun dertsiz, kedersiz, zevka, neşeye sahip olsun, kimin bütün umdukları çıktı? Kim ebedi olarak kemale sahip oldu, zevale erişmedi? Eğer insanların elinde olsa bunlar, yani kendilerini yönetmek elinde olsa bunların hiçbirine düşer olmazlar demek istiyor. Mertebeler bakiydir, ama o mertebelere ehil olanlar Tanrı emrindendir. Hani soruyorlar ya Tanrı emrindendir. Rabbimin emridir. <gülüyor> ruh, hani ruh kulu ruhmin emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. İşte bütün bunlar Rabbimin emrindendir. Böylece galip olan da yalnız Tanrı'dır. Her yerde tesir eden bil ki Tanrı'dır. Haddinden dışarıya ayak atma. Yani falan kişi şunu yaptı, filan kişiler bunları yaptılar deyip durma. Evet fiil oradan çıkmış olabilir ama onun varlığı zaten yoktur. Yok olan bir şeye varlık vermen işte demin bahsettiğimiz gibi esma boyutundaki orucunu bozar. Onun için haddinden dışarıya ayak atma. Yani gerçekleri bil ona göre konuş. Dolayısıyla de fazla yük yüklenme üstüne. Yani hamlık yükü, bilgisizlik yükü, cehillik yükü yüklenme üstüne. Sana gerekli ve lüzumlu olan kendini bilmen ve karşı diye bildiğin mahalli tanıman ve hükümlerini ona göre vermendir. Bu Kader nedir? İhtiyarım var mı ki? Diye bir kendine danış, bir haline bak da İhtiyar davasına girişen kimdir? Anla Peygamber cebirden başka bir yola gidene Mecusiye benzer buyurdu Mecusiler nasıl bir yezdan bir de ehremen vardır, yani bir nur, bir zulmet vardır derlerse o ahmak bilgisiz de biz ve ben der, benlik varlık davasına kalkışır. İşte burada e, biz ve ben varlık davasına kalkışır demesi izafi benlikle benlik davasına kalkışır. Yani beşeri benliğiyle benlik davasına kalkışır demeyi anlatıyor. Yoksa yukarılarda olan İlahi benlikten değil buradaki bahsettiği ben. İşleri biz yapıyoruz demek mecazidir. Esasen bu nispetler oyuncaktan asılsız şeylerden ibaret. Sen yokken yapacağın şeyleri yarattılar da seni bir iş için seçtiler bu dünyaya getirdiler. Sen daha yoktun ortada. Evela yapacağın şeyleri yarattılar. Yani programını yaptılar. O işlerin meydana çıkması için bir varlık gerekliydi. O varlıkta sen oldun, senden meydana geldi o fiiller. Dolayısıyla ben yaptım, ben ettim nasıl diyebilirsin? İşte Cenab-ı Hak kudretiyle bu alemi meydana getirdi. Yani gücüyle, kudretiyle bu alemi meydana getirdi. İlmiyle de dilediği şekle büründürdü. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı işte e, hiçbir şey aranmaz. Sebep aranmaz. Sebepsiz bu alemi meydana getirdi. Kudretiyle sebepsiz olarak meydana getirdi. Ve ilmiyle gerekli olanları ortaya koydu ve ne yapılması lazımsa hangi fiilin ortaya çıkması lazımsa o fiillere birer mahal lüzumluydu onları meydana getirdi İşte bu alemde görülen bütün varlıklar hakkın kudretinin ilmiyle birlikte meydana getirdiği icatlardır dolayısıyla varlığın kendine ait hiçbir hali, şekli yönü yoktur demek istiyor her şeyi yerli yerinde yaratan Tanrı kudretiyle heh, sebepsiz olarak her şeyi takdir etti, ilmiyle dilediği gibi hükmeyledi. Yani biz ararız, sebep ararız, şu şu, şu sebepten şu oldu da bu oldu de, diye deriz neticede bir sebebe bağlarız. Halbuki hak sebepsiz olarak meydana getirir, kudretiyle hiçbir sebebe dayanmadan ortaya getirir. Ama yine bütün olan bu işler akıl ve mantık boyutunda olduğu için biz bunlara kendi düşüncemize göre birer sebep halkı halk ederiz. Ha bu bunun için olmuş deriz. Evet onun için de olmuştur ama aslında sebep yoktur. Çünkü hak dilediğini yapar. Önü alakası yok mudur? İşte onun neticesi, tabii onun açılması oluyor canı bedeni yaratmadan herkesin gideceği yolu takdir etti birisi 700 bin yıl ibadette bulundu sonunda tanrı boynuna lanet halkasını taktı öbürü suç işledi günah etti nura temizliğe ulaştı tevbe edince de adı seçilmiş kul oldu Birisi 700 bin yıl ibadette bulunduğu için <gülüyor> iblis, azazil yani eski ismiyle 700 bin yıl ibadet etti. Neticede sonunda Tanrı boyuna lanet dalgasını taktı. Demek ki kendi iradesiyle olan bir şey yok. Takdiri iradeyle olan şeyler var. Diğeri de yani Adem Aleyhisselam günah. suç işledi, günah işledi. Emre aykırı hareket ettiği halde azizlerden oldu. Seçilmiş kimse oldu. İşte Musa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın arasında geçen bir hadise vardır ya. Diyordu yani hani Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam şey, Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a ya Musa sen o günahı işlemeseydin biz hep cennette kalacaktık. Yani senin o günahı işlemen dolayısıyla yeryüzüne indirildik ve buradaki zahmetleri çekiyoruz demek istiyor. Adem Aleyhisselam da diyor ki Benim yaratılışımdan 40 bin sene evvel bana takdir edilmiş bir iş için mi beni suçluyorsun diyor. İşte bunu ifade ediyor. Bu işlerin hepsi ezelde olmuş bitmiş ve biz bunların şimdi suretlerini görmekteyiz. O da zuhura geliyor. Hani bir başka hadiste vardı geçen sene mi, ki sene mi ne onun üstünde durmuştuk. Yani Hazreti Ömer geliyor da Ya Resulallah, bu yapmakta olduğumuz işler yeni bir başlangıç mı yoksa evvelce Olmuş bitmiş bir işte mi çalışıyoruz, çalışmaktayız diye sorduğu işte hep bu yöndeki düşüncelerin neticesi oluyor. Bundan daha şaşılacak şey de şu, bu emredilen şeyi terk etti, bu yüzden Tanrı lütuflarına nail oldu, rahmete erişi, erişti, yargılandı, yarlıgandı. Öbürü ise, Yapmaması emredilen şey yüzünden lanete uğradı. Ya Rabbi senin işin ne de hoş. Onlara neden, niçin, nasıl denemez ki? Tanrı'da korkma, çekinme yok. İşleri kıyasa, mantıka sığmaz. Yani Tanrı neden korksun, neden çekinsin? Dilediğini yerine getirmekte, dilediği şekilde yapmakta. Onun için kıyas, mantıkla işlemez söz diyoruz. Ezel aleminde ne oldu, sebep neydi de bu Muhammed oldu, öbürü Ebu Cehil. Ha ehliyetsiz adam, Tanrı'ya karşı nasıl, niçin diyen, müşrik gibi ona layık olmayan bir söz söylemiş demektir. Neden, nasıl diye sormak ona yaraşır. Kulun itiraz etmesi yakışık alır bir şey değil. Tanrılık ululuktan ibarettir. Tanrının işlerinde bir sebep olması, bir illet bulunması layık olamaz. Yani Tanrı yaptığı işleri hak, yani yaptığı işleri bir sebep dolayısıyla mı yapacak diyor. Onun yaptığı iş ululuktur. O ne sebeplere bakar ne herhangi bir tesire bakar. Kendi dilediği gibi mülkünde seyrini yapar. Tanrılığa yakışan lütuf ve kahırda bulunmaktır. Kulluksa yokluktadır. Yani lütuf ve kahır dilediği şekilde onu meydana getirir. Kulluksa yokluktadır. Yani gerçek kulluksa yoklukta bulunur. Yani kendini yok ettiğin zaman gerçek kul hükmüne girmiş olursun diyor. Yani bu atlamayalım burasını. Kulluksa yokluktadır. bu edilebilir bu kelimesi. İşte bize lazım tabii, olanı tabii, biz kullanalım. Yani kulluksa yokluktadır. Yani yok olduğun zaman gerçek kulluğunu bulursun diyor. Yoksa kendi varlığın ile yaptığın ibadet kulluk hükmünde değildir. O beşeri anlaşımı yönünde kulluktur. İnsanın keramet göstermesi kendiliğinden olur. Dilenerek, istenerek değil. Çünkü insanın ihtiyardan bir nasibi yoktur ki. Yani keramet göstereyim diye zorlarsan kendini bu iş olmaz olursa hak yapar onu o da dilenerek isteyerek olmaz insanın hiçbir şeyi hiçbir işi kendinden olmadığı halde yine de tanrı ondan iyi kötü yaptığı şeyleri sorar insanın hiçbir ihtiyarı Hiçbir iradesi yoktur. Emir edileni yapmaya memurdur, ne de yoksul kuldur insan. Ancak Tanrı takdirini yapmaya yapmaya mecbur bir ihtiyar sahibidir. Ancak Tanrının takdir ettiğini yapmaya mecbur bir ihtiyar sahibi. Çok Güzel. Ya. Ya. Yani kulun ihtiyarı vardır evet. diyor ayrıca. Ama Tanrı'nın takdir evet. ettiği ihtiyarı kullanma gücü vardır diyor. Yani ihtiyarı yok demek istemiyor da işte onu da bir şeye bağlıyor. Ama işte ya çok güzel kullanmış. Gibi. Ne diyordu bir ayet vardır. Ve ma teşâwune illa in yaşallah Rabbû lâlim. Yani ve ma Siz bir şey dileyemezsiniz. Ancak dileyen Allah'tır. İşte kişiden veya varlıklardan bir fiil ortaya gelir çıkar ama o fiil, o varlığın fiili değildir. Hakkın takdiriyle onun ortaya koyduğu fiildir, ihtiyarıdır. Yani hakkın takdiriyle. Kulun ihtiyarından meydana gelmektedir. Ama biz onu kul olarak gördüğümüz zaman bu hükmü verebiliriz. Eğer o varlığında gerçek varlığının ne olduğunu idrak edersek, burada altında ihtiyar söz konusudur, dilemedir sadece. Böyle diyor, iradedir, böyle Kulu yapıyor. Kulu şereflendirmek suretiyle hiçliğini ortaya koyuyor. De, Hayır, bakarım, kadar de Bu ise zulüm değildir. Bilginin adaletin ta kendisidir. Bu cevretmek cevir yani eziyet etmek değildir. lütfun ihsanın ta kendisidir. Çünkü kul küllün yağmeli yağmelo ala şakleti istiyor ya. Kul de habibim, ya amelü amel eder, ya amelü ala şakleti. Her şey kendi şakilesine göre amel eder. Yani kendi şakilesine yani kendi yaratılışına göre olan hükmü meydana getirir. Bu da ihtiyarıyla olur. Yani kendinin dilemesiyle olur. Ama bu dilemeyi veren haktır. İşte. Bu dileme dendiği zaman, ihtiyar dendiği zaman, ihtiyarı dendiği zaman, yani ihtiyarlık ihtiyarlaması değil burada. Tabii, yani. murad etmesi, ihtiyarı dendiği zaman iradesi. Evet. <gülüyor> dendiği zaman, kendinden olan bir irade değil, ama aynı zamanda kendinin dışında olan da bir irade değil. Her varlık kendi yaratılış hükümlerini ortaya koyar. Bunun dışında bir şey ortaya koyamaz. Eğer yaratılış hükmünün dışında kullanılmaya çalışılsa o varlık, işte o zaman ona eziyet edilmiş olur. Çünkü sistemi, yaratılışı, meydana getirilişi, o işi, o fiili ortaya koymak de Bir başka fiili ortaya koymak için değildir. İşte diyelim ki İngilizce öğretmeni olarak e, hayata başlayan bir kişiye Fransız öğretmeni yap diye o görev vermek ona eziyet olmak, eziyet etmek olur. İşte şakilesi neyse yani yaratılış hükmü neyse bir varlığın onu meydana getirmesi o aynı zamanda görevini yapmasıdır, ihtiyarını kullanmasıdır ve de kulluğunu abdiyetliğini yerine getirmesidir. ne için yaratılmış neyi istidatlı yaratılmış neyi yapmaya kabiliyeti yaratılmış işte, işte şu... şimdi burası da bir ince <gülüyor> mesele sorumluluk dersek ona bir varlık vermiş oluruz şimdi ayrıca bir varlık vermiş oluruz şu konuşulan mesele tevhid vahdet hükümleri içerisinde oluşan bir konuşmadır ancak bu yöne bakarak o sorumsuzdur da diyemeyiz. O zaman bir alt düzeyden işe bakmamız gerekir. Birimsel varlığımızı kabul etmemiz birimsel varlığımızı kabul etmemiz ve fiiller boyutunda yaşantıya geçmemiz gerekir. Sorumluluk alabilmek için. Hı. Orada sorumluluk vardır. Orada sorumluluk vardır. Yerli yerincedir. Çünkü orada Şeratın zahir hükümleri hüküm sürmektedir. Burada ise bahsedilen yerde ise batıni hükümler yani gerçek hükümler hükmünü yürütmektedir. İşte bizim yani Müslümanlar olarak karıştırdığımız noktalardan birisi de budur. Her e, bilimi kendi boyutunda ele almak gerekli. Her mevzu, her görevi diyelim ayrıca her ilmi, düşünceyi kendi boyutunda ele alarak açıklamak lazım ve kullanmak lazımdır. Yoksa yersiz, geçersiz olur ve düşünceler karışıklık içerisinde kalır. Çözüm olmaz. Çözüm olmaz. Tabii. Şimdi bir üstte bir üstte sorumluluk diye bir şey kalmaz. Ancak ancak şurada yine bir nokta vardır. Şimdi esma boyutuna geldik diyelim. Bütün varlık hakkın varlığı olduğunu <gülüyor> idrak ettik. Tamam anladık ki bizden fiili yapan hakkın kendisidir. Bizdeki fiil hakkın fiilidir. Bunu tamamen anladık. Yine iş bitti mi? Ya, buradaki düzeyi idrak ettik fakat bunun bir üstünü daha idrak etmedik. İşte o zaman o zaman yine bize iş düşer. Yani bize derken hak kendi kendine o görevi verdirir. Çünkü bu daha evvel de söyledi ya mertebeler vardır mertebeler bakidir burada kendini esma boyutunda bulan kişi şurasını çok iyi dinliyorum esma boyutunda bulan ve o yaşantı içerisinde olan kişiyi kendindeki esma boyutu üste geçecek enerjiyi faaliyete geçirmesi gerekli bunu yine yapacak kendisidir yine kendisidir yani hakkani yönde yine kendisidir çünkü hak dilemiştir o mertebede esma boyutunda yaşamayı, orada kalır o. Ama sıfat boyutunda yaşamayı dilemişse, oradan da o sıfat boyutuna geçici ilmi, bilgiyi, enerjiyi meydana getirmesi gereklidir. Onu da e, birimsellik hükmüyle ortaya getirir. Çünkü mahal olarak bir şey ortaya getirecekken, o mahalden onu ortaya getirecektir. İşte o mahal yönüyle düşünecektir. O mahalde kendisidir. Kendisi olmasıyla da ben yapıyorum der o mahal. Kaynet gibi bir yöreler oldu. İşte, işte irade-i cüz'i budur. Gerçek irade-i cüz budur. İrade-i cüz zannederiz ki hani hiçbir şeyi bilmeden her varlık kendi haline çalışıyor, bir şeyler yapıyor, irade-i cüz Hayır, o irade-i cüz değil İrade-i cüz, gerçek iradeyi ortaya koyup, yani kendini tanıdıktan sonra birimsellik içerisinde tekliği idrak ederek, anlayarak e, aleme göre, tabii ki bu bir cüzdür, İşte bu irade-i cüzdür kullanarak bir üst boyuta geçmesi lazımdır. Ama cüz olur. hükümleri içerisinde. Evet. İşte irade-i cüz burada. Yani kendini evet. tanıdıktan sonra çıkar ancak. Evet. Yoksa kendini bilmeden irade-i cüz diye söylenen o, o, o fiiller irade-i cüz, cüz değildir. Değil. İrade-i cüz denen şey aslında yoktur. Fakat diğer bir yerde gerçektir. Verileri faaliyete getirmek. Ama hakkani olarak kendi kendindekini faaliyete geçirmek. Buna buna ne deniyor? Diyelim ki bir ana kompütür var. O kompütüre bağlı da bazı kompütürler var. O kompütür işte kendindeki gücü meydana getirerek belirli bir şeyler üretmesidir. Müstakil olarak üretmesidir. Burası gerçekten çok ince haldir. Kitaplar yazmaz bunu zaten. Yazılsa da Okunsa da anlaşılmaz. i̇rade şartlanma, cüz, şartlanma hükümleri arasında kendimizi ayrı bir varlık göre, irade-i cüz'i cüz halimizi yaşıyoruz zannederiz Yok o hayali cüz'iyettir. Yani gerçek cüz'iyet kendini gerçek olarak bu varlığınla tanıdığında ve ondan sonra gerçek gücünü ortaya geçirmeye başladığında işte irade-i o. O halde iradi cüz'yi Cenab-ı bize serbest bir şekilde kullanmak üzere vermemiş oluyor. Yerinde kullan evet. yerinde, yerinde. Bir yere geldikten sonra ha. kullanabilirsin Tabi evet. İlk kullanılan iradi cüz'li değil. değil. Evet. Tabii yaşantı evet. yaşantının yaşantının evet. neticesidir. İradi evet. cüzü kullanacak kişi zor çıkar ortaya. Evet. Bu i̇şte velilerin ehlullah'ın göstermiş olduğu kerametler, bazı yapmış olduğu, e, gerektiği zamanda yapmış <gülüyor> olduğu <gülüyor> normalin dışında bazı <gülüyor> hadiseler iradeyi cüz neticesinde işte Mutlak iradeden kaynaklanan iradeyi cüzdür. İradeyi külli genel alemdeki genel alemdeki yaşantının sistematik olarak devam etmesini sağlıyor. İradeyi külli işte Bu ben, ben de mi? Ne afakta işte iradeyi cüz ile kül arasındaki fark nedir yani onu belirtmek istiyorum. İrade-i cüz birimsellik hükmüyle hakkın ortaya koyduğu fiildir. İrade-i külli ise bütün varlıkta tek an ve tek ilim tek bilgi olarak meydana gelen an içinde devam eden yaşantıdır. İşte bu gerçekte lütfun da ihsanın da ta kendisidir. Seni kendi seni kendi zatınla tarif ettiler. Sana mecazi bir varlık verdiler de o sebap o sebeple şeriat hükümlerini yapmaya memur oldun. Ya, seni kendi zatınla tarif ettiler. Yani tarif ederken zatınla tarif ettiler. Ama sana mecazi bir varlık da verdiler de <gülüyor> o sebeple şeriat hükümlerini yapmaya memur oldun. Yani mecazi sensin dediler, sen kulsun, ayrısın dediler. Ve de şunları yapmakla mükellefsin dediler mecazi bir varlık olarak dediler. Ama seni tarif ederken... Burada hadis ve hadisi i vaziyeti var ya işte aynen bunu tarif etmiş oluyor. Çünkü hadis-i kudsi, manası ve sözü Cenab-ı Hakk'a ait. O birisi mana Cenab-ı Hakk'a lafız Peygamberimize ait oluş vaziyetlerini ifade etmiş gibi oluyor. İşte evvela tarif ederlerken zatınla tarif ettiler seni. Ama bu tarifte kaldı. Fakat fiiller boyutuna geçmen için, çünkü kendini devamlı o boyutta bulduktan sonra fiil yapamazsın ki. Niye fiil yapasın? Niçin fiil yapasın? <gülüyor> işte, evet. Hı. Var olarak gösterdi, kabul etti. Kendinin yokluğunu var olarak zannetti. Dolayısıyla karşıda da bir varlık var zannetti. <gülüyor> Yok, yok olan varlığın var olan varlığa ulaşması diye bir sistem ortaya getirildi ve bunun peşinde ömürler boyu gidildi. İşte şeriat hükümleri bunun için meydana geldi. Ama yine de gerçekten bu sistem içerisindedir oluşacak olan. Eğer bu şeriat hükümleri olmasa, benlik olmasa, yani izafi benlik olmasa, İlahi benlik devam ede gelse, bütün alemde o hükümler yaşanmış olsa, bunların hiçbiri meydana gelmez. Yani yaşantı olmaz. Mükellefiyet olmaz. Mükellefiyet olmaz. Müzül ve uruş hükümleri meydana tabii, gelmez. Tabii. Nasıl ki Adem aleyhisselamdan evvelki yaşantı neyse, aynen öyle devam eder giderdi. Yokluğunu bilip, Tanrı teklifinden aciz oldun mu? tamamıyla ortadan kalkarsın. İşte burası da çok ciddi meselelerden bir tanesi. Eğer bir kişi, ya, eğer bir kişi dünyaya gelir gelmez yokluğunu idrak etmiş olsa hiçbir şey yapamaz. Niye geldi, niye, nereye gidiyor, nereye gidiyor? Hiç... Hayır, kendini bilse, vardı evet, evet. evet. varlığını bilmiş evet. olsa, ben hakkım diye ortaya çıkmış olsa, şeriat kime gelecek, peygamber Tabii kime gelecek, bu sistem kimin için kurulacak? Her şey bilerek gelecek. Ve de ulaşması diye, coşması, araştırması diye bir şey meydana gelmeyecek. Tabii. Onun için yokluğunu bilip, Tanrı teklifinden aciz oldun mu? Bu hal oluşması gerekli ama belirli bir müddet sonra, belirli bir çalışma yaşantıdan sonra yokluğunu bildin mi? Yani isimden ve vasıftan ibaret olduğunu idrak ettiğinde, kendinin sana ait bir varlık olmadığını idrak ettiğinde, karşıda bir varlık bulamadığında, şeriyet yönünü bırak yani hakkani olarak karşıda bir varlık bulamadığında tekliften aciz olursun. Şimdi şu radyolar, teypler burada var iken buna karşı bir şeyler söyleniyor. Bunlar kalktığı zaman kime ne söylenir ki? Ne alır içerisine? Aldıktan sonra ne verir dışarısına? Dolayısıyla varlık tek kaldıktan sonra, ikilik ortadan kalktıktan sonra, teklikten aciz olur. Yapamaz yani. Meleklik de mesela insanlık işte burada ayrılıyor teklif olacak, sonra bir seviyede yalnız belakler iyilik için yaratılmış, başka bir şey için yaratılmamış. ki insan iki vasıflı yaratılmış. İşte onun için de teklif vakı oluyor. Yani burada o belirmiş oluyor. İşte Tanrı Hakk'ın teklifinden aciz oldun mu tamamıyla ortadan kalkarsın. Şimdi burada Tanrı teklifinden aciz olmak iki yönlü olur. Bir tanesi yapmadığı için aciz olur. Yani beşeri varlığı vardır, benliği üstündedir fakat yapmaz. Yapmaz, acizdir. Ama bu beşeriyet içerisinde bilimlilik hüviyetiyle aciz olmak. Yani i̇stersen yapabilirsin. Ama dalga geçmenden, Aa. yan çizmenden, cehaletinden yapmıyorsun, acize düşüyorsun, aciz oluyorsun. Bunu demek istemiyor burada. Gerçekten kendini anladığın zaman zaten o işi yapamazsın, mümkün değil. <gülüyor> acize düşmek, yani zorunlu yapamamak, yani yapmak istemek <gülüyor> fakat yapamamak. Çünkü eskiden beri alışmış olduğu bir yaşantısı vardır. O yaşantıyı yapamaz hale gelir, acze düşer. Fakat alışmış olduğu için bir taraftan yapmak ister, zorlar kendini, yapmak için zorlar, alışmasının neticesi. Fakat yapamaz, yapamadığı için acze düşer. Sonra sonra bu yerleşir kendinde, artık o acziyet de kalkar, iç hmm. sıfırlanır, iş sıfırlanır. Onun için artık varlığıyla yokluğu, teklifin yani varlığıyla yokluğu kendisi için bir olur. İşte aciz oldun mu tamamıyla ortadan kalkarsın. Eğer aciz değilsen, o fiili yapmaya muktedirsen, e, ortadasın, kalk <gülüyor> Evet. O kadar Tamamıyla kendinden kurtulur, hakla gani olur, hakla hak olursun, a derviş. Tamamıyla kendinden kurtulursun. Yani zerre kadar üzerinde bir benlik ifadesi varsa, sen daha henüz tamamıyla kendinden kurtulmuş, kopmuş sayılmazsın. Ama o yolda yürüyorsundur. Bu da asya değildir tabii. Kendinden kurtulduğun zaman, nasıl ki her boşalan yere bir yenisi dolar, bir yeni şey gelir, o zaman senin gittiğin yere muhakkak ki hak gelecektir. Yani başkası olmadığına göre hak gelecektir. İşte onunla gani, zengin olursun. Yani dopdolu olursun. <gülüyor> Hakla hak olursun. ader. <gülüyor> Canım yavrum yürü. Tenini Tanrı kazasına teslim et. Tanrı takdirine razı ol. Yani kendinden bir şey koyma ortaya. Tenini Tanrının kazasına teslimet, takdirine razı ol. Soru 10. Hangi denizdir? Nasıl denizdir? O deniz ki, kıyısı sözdür, dibinden nasıl bir inci çıkar? Cevap. Varlık bir denizdir. Varlık bir denizdir. Söz de kıyısı. O denizin sedefi harf, incileri gönüldeki bilgi. Her dalgası rivayetlerden, tanrı buyruklarından, peygamber sözlerinden binlerce iri taneli ve değerli inciler çıkarır. Her an o denizden binlerce dalga kopar da yine bir dalgası eksilmez. bilgi o ulu denizden meydana gelir, bilgi incisinin sedefi de sestir, harftir. Manaların bu makama tenezül edince birer surete bürünmeleri zaruridir. Yani mana alevindeki